Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Doktor Dr. Ethem Cebecioğlu hocamızla Bir Gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatını ve menakıbını anlatıyorlar. Kıymetli hocam daha önceki programlarımızda Esat Efendi Hazretlerinin hayatından bahsettik. En son bu eserlerinden bahsederken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 ortaya koyarak on üzerinden güzelliği tanımlamak yerine şimdiye kadar objeyi süjce değil objeyi merkeze alarak güzelliği öyle bakıyordum. Bu şuna benziyor. Tabii bu açıklamalar ben ihtiyaç duyduğum için yapmak zorundayım. Buyrunca. Ee, Afiniz olarak yapıyorum. Estağfurullah. Buyurun. İşte o meşhur ahi evren o Allah dostuyla karşılaşıyor. Şemset'in tebriziyle Bir leğene su koymuş, leğenin içindeki aynaya bakıyor.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 Güzel bakmıyorlar. Güzel baksalardı Suriye'deki katliamı görürlerdi. Evet. Suriye'deki katliamı hala görmüyorlar. Çünkü güzel bakmıyorlar. Onlar sadece güzele bakıyorlar. Onların güzelleri de petrol. Do you understand me? Maalesef böyle. İşte Esad Erbil Hazretleri de evet. hiç çekinmeden 1924 senesinde Esad Erbil Hazretleri yaşa 76 falandır. Evet. İşte o sıralar. Yaşı 77-78 yani gençken diyor bir arayış halindeydim. Ben de bir arayışım vardı diyor. Ama arayışı fazla sürmemiş. Hemen 17-18 çok küçük bir yaşta genç yaşlarda genç yaşlarda yine daha çocuk denebilecek yaşta pre döneminde tahal Hariri Hazretleri'ni bulmuşum. Evet. Elhamdülillah. tahal Hariri Hazretleri'ne 5 sene hizmet ettim. O vefat ettikten sonra onun emirleri gereği tarikatı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 Aminuz Kurullah Zikran Ketiira, ey inananlar, Allah'ı çok çok çok çok çok zikredin diyor ve zikran ketiiran kelimesi de nekire gelmiştir, marife gelmemiştir. Yani yatarken, gezerken, tozarken, istirahat halinde, yürürken, konuşurken, yemek yerken hangi aktiviteyi uygularsanız uygulayın, siz hep sürekli Allah'ı hatırlama modunda olun. Yani Allah eksenli yaşayın. Bazıları para eksenli yaşar. Borsayı takip eder. Lotları takip eder. Evet. mümkün fiyatlarını takip eder. Doların düşmesini, yükselmesini izler. İMKB'yi izler. Bors, efendime söyleyeyim, altının, gümüşün fiyatlarını izler. Evlerin, apartmanların, arsaların, dairelerin, villaların fiyatlarını izler. Mercedeslerin, hayatı paraya endeksledir.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 onun neler olması lazım? Ne, hangi özellikleri bulunması lazım? Muhammed ür Meşrep olacak, yaşayan Koran olacak, yüksek ahlak sahibi olacak, kamil olacak, olgunluk olacak ve başkalarını da olgunlaştıracak, mükemmel olacak. Yani her isteyen mürşid, yani ben mürşidim diyen piyasaya çıkan mürşid olmuyor yani. Yok, onun ölçüleri var. Ölçülerin, Ona Ölçülerinden evet. bahsediyor. İnabe ve intisap ders alma, bir şeye bağlanmak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 dinleyicilerimize özellikle bunları tavsiye ederiz. İşte bu Risale-i Esadiye'de kısaca bunlar anlatılıyor ve çok değerli bir kitap Erkam Yayın Evi'nde bulunabilir. Alıp okursanız çok istifadeli olacağına inanıyorum. Hocam merakıpta da anlatılan bu Erbil'le bu kadir Zikri ve Ateş'le alakalı bir hadiseden bahsediliyor, bir menkıbeden bahsediliyor. Bu menkıbeden bahsedebilir misiniz? Bu menkıbeden anlatabilir misiniz? Efendim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve alihive sahbihi cimai. Efendim şöyle söyleyelim. Kadiri tarikatı cehri bir zikir. Esaderbillah Hazretleri hem Kadiri tarikatı şeyhi. Evet hocam. işte almış. Hem de Talari Hazretlerinden de rahmetullahi Aleyh'den de Nakşibendi. Mezar-ı Zeytin Hazretleri, Talihakari Mezarları bugünkü Hakkari'nin Nehri Kasabası'nda evet. arkadaşlarımızdan böyle Ömer Güzel Yazıcı falan, Muhterem Kardeşimiz, Allah Mustafa Kardeşimiz, işte üç arkadaş gittiler, 2000 senesinden önce oraları güzel bir rastere ettiler, para harcadılar, böyle düzenlediler. Daha sonra bir daha düzenleme yapıldı.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 yani sessiz çekilen zikir esastır ama genellikle insanlar afaktan en üstte, dıştan içe böyle bir alışkanlıkları var. Bunun için cehri zikir genellikle insanların hepsini etkiler. Ama bunun sonunda hafif zikir esastır, gelip oraya dayanmak ve orada karar kılmak lazım.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 durmadan uydudan, uydudan dünyanın resimlerini gönderiyorum. Yıldızların fotoğraflarını gönderiyorum. Ama bağlandığım yeri Bir ayağım orada sabit ayak. Mevlevilerin dönerken ki sabit ayağı gibi Allah'ta evet. öbür ayakla da bütün alemi geziyorum dolaşıyorum. Şu Erkan Bey'le konuşuyorum. Sizinle konuşuyorum. Şimdi Mehmet Bey'le konuşuyorum. Ama oraya kilitliliğim devam ediyor benim. O şuur altıma o yerleşmiş referans sabitim benim o.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 Kulhu vallahu Dur. Vakıf. Ne yapacağız durunca? Duracaksın. O durmada. Arapçada müks manası var. Yani Mekke'se durdu, biraz bekledi, biraz eğlendi. Niye duracağız? Şundan dolayı duracağız o vakıftaki. Kul vallahu bir ayet ve dur diyor orada. Durduk. E hadi allah Allahü sametle millet Yület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 girerken boş gireceksiniz türbeye, dolu dolu girmeyeceksiniz. Çünkü dolu barda dolduramazsınız. Boş bardak dolar. Onu ikaz ediyor molla cami. Onu okuyoruz, bir beş dakika boşaltıyoruz. Ben bir hiçim, ben bir hiçim, ben bir hiçim. Bekliyorsunuz. O hoşluk duygusuyla Mevlana'nın huzuna varıyorsunuz. O zaman sizin sepetinizi doldururlar. Evet. Onu anlatıyor. Herki naqi saamat inzoh tamamshot.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 tazelenmeyi ifade ediyor. Bire gittikçe, la ilahe illallah dedikçe, ceddudu iman bi kavli la ilahe illallah. Tehüt kelimesini, birleme kelimesini siz tekrar edikçe imanınız tazelenir, imanınız zenilenir. Evet hocam. Anlatılan bu. İşte bu siz e, zikir çekerken aslında bire gidiyorsunuz.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 tekkede duyduklarını, gördüklerini yazıyor. esad bir Hazretlerin anlattığını yazmış. Biz de o kitaptan aldık. Buraya nakil olarak Kelami Dergahı'nın Atara kitabının 163 sayfasından alıntı yaparak buraya vermişiz. Evet. Esad-ı kendisi anlatıyor. Biz diyor büyük bir ateş yakardık diyor. Büyük bir ateş. Etrafında daire olduk. 2-3-4 tane. Başardık Devaran'ı. Allah, Allah, Allah, Allah zikrederdik diyor.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 Kimse kendisine fark etmemişti. Çünkü herkes o anda olanlar fark edemeyecek derecede derin bir ekstaz, derin bir vect, derin bir zikir haline dalmıştı diyor. En sonunda Muhammedur Resulullah dedik zikri bitirdik. Bir de baktık ki ya ateşin ortasında bir derviş oraya...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 ve ateşe atladığını farkında mıydın?" diye sordum. Verdiği cevapta içinde yanan Allah aşkı sebebiyle dışarıdaki yanan o ateşin ona daha serin geldiğini hissettiğini ve onun için atladığını içine söyledi ve serinlediğini söyledi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atlarken biz yanmayı kafamızda kurguluyoruz değil mi? Hadi İbrahim İbrahim için neydi? "Kuni berden ve selamen ala İbrahim"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 Yanar, o zaman yani. o büyük irade senin yanmamanı ve muhafaza edilmeni ve orada durmanı belki istemeyebilir ve yanabilirsin. Ve yapılmaz. Yapılmaz. Evet. bu bir özel bir haldir. Evet. Her zaman da olmaz. Zaten hayatında Esad Erbulü Hazretleri bunu bir kere yaşamış. Evet. Ve bunlar da referans değildir aslında. Ama böyle hallerde olabilir. Ama bunlar vaka olmuş yani. değil mi? İşte onun için bu ateşle olan... Evet bir e, Esra-i Hazretler'in aslında bana göre ateşle bir imtihanı var biliyorsunuz. Evet. Hayatını kaybetmiştir. Tabii. Ateş diye şiir yazmıştır. Adela bu ateş şiirini yazmasındaki saik ve ateşle imtihanı bu Musul'da pardon Erbil'de zikir çekerken ortaya büyük bir ateş yakıyor. Büyük bir halka kuruyor. Zikir çekiyor. Ta o kadir Zikir'ini yaparken Orada ortaya yapmış olduğu İbrahim Ateşi'nden kaynaklanan bir etkiyle mi Ateş şiirini yazdı acaba? Gül Ateş, Gülzar Ateş, kefen Ateş değil mi? Evet. 23 tane Ateş kelimesi geçiyor. Peygamberimizin peygamberliği de 23 sene. Çile. Ateş şiirinin manası bu olsa gerek. Ateşle yanan, ateşle rahat bulsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani ateş deyip kesinmek lazım. Ateş var, ateş var. Size bana ateşten haber ver. Kimisi para aşkıyla yanıyor, kimisi Allah aşkıyla yanıyor. Allahü Teala hepimizi Allah aşkıyla yananlardan eylesin. Bunlar büyük dersler. Evet. Biz buraları fazla okuyamıyoruz. Okuyabildiğimizde bu kadar görüyorsunuz. Hocam teşekkür ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz.